Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala resulina muhammede ve ala aleyhine. Ve sahbihi ecmain am veba'd. Biz en son geçen dersimizde, dersin sonunda dedi ki, e, bir hadisin bize ulaşma yollarını esas alarak, alimler hadisi iki kısma ayırmışlardır. Değil mi? Yani hadisin yollarına, itibar ederek bize ulaşma sistemine bakarak hadisi iki kısma ayırmışlar. Demişler ki birincisi مَا لَهُ تُرُقُنْ mahsura Yani sayılabilecek yolu olmayan hadisler. Değil mi? Bize o kadar farklı, fazla yoldan gelmiş ki onların sayısı sınırlandırılamıyor. Buna ne demişler? Buna mütevatir demişler. Değil mi? Bir de demişler ki مَا لَهُ mahsura. Bir de bize geldiği yollar sayılı olan hadisler demişler. Bunları da ne diye isimlendirmişler? Haber Ahad demişler. Sonra dedi Haber Ahad'ı da yolları sayılı olan hadisleri de kısımlara ayırmışlar. Değil mi? Demişler eğer hadis bize tek bir yoldan gelmişse bu gariptir. Eğer hadis bize en az iki kişinin rivayetinden ulaşmışsa bu azizdir. Eğer üç ve üçün üstü olmuşsa bu da nedir? Bu da meşhurdur. Biz de dedi ki e, İmam Beyhuni Me, haber Ahad'ın iki kısmı olan meşhuru ve Aziz'i zikretmiş ama garibi burada değil de metnin ilerleyen yerlerinde zikretmiştir. Keşke üçünü beraber bir arada zikretmiş olsaydı e, daha kolay olmuş olurdu, daha rahat olmuş olurdu. Şimdi bizim o zaman bugünkü konumuz nedir? Haber Ahad'ın e, en üst kısmı olan, en kuvvetli kısmı olan Meşhur Hadis'i inceleyeceğiz. Tamam Meşhur Hadis nedir birincisi? Şimdi dikkat ederseniz önümüzdeki metinde dedi ki ''Azizun merviyyuthneyni ev thalase, meşhurun merviyyun fawqa ma thalase'' Dedi ki e, meşhur hadis öyle bir şeydir ki ''Merviyyun'' rivayet edilmiştir. ''Fawqa ma üçün üzerinde rivayet edilmiştir. Öyleyse İmam Beykuni meşhur olan hadisi nasıl tanımlamış demeden önce meşhur lügatta ne anlama gelir? Önce lügat manasını söyleyelim. meşhur. Lugat manası nedir? Şöhret bulmuş olandır. Değil mi? Meşhur demek Şehera'den e, ismi mefuldür ve şöhret bulmuş olan demektir. Istilahta ise alimler onu mesela İmam Beykuni, Ozan İmam Beykun'ye göre meşhur nedir? Bize ulaştığı yollar üçün üzerinde olan hadistir. Tamam Yani bu ne demektir? Bu şu demektir. Mesela bu hadisi, bir hadisin meşhur olabilmesi için ee, sahabeden üç kişinin üzerinden fazla insanın peygamberden rivayet etmesi lazım. Ha onlardan da, değil mi? Üçün üzerinde insanın rivayet etmesi lazım. Ta sonuna kadar bu böyledir. Doğru mudur? Mesela diyelim ki hadisin on tane tabakası olduğunu düşünelim. On tane tabaka. Yedinci tabakada iki kişi rivayet etse bu hadis ne olur? Yani dört, dört, dört, dört, dört, dört veya dört, sekiz, dokuz, beş, üç, iki, bir yerde ikiye düşse ne olur? Aziz olur. Bak mustallahu hadiste hiç unutmayın. Hüküm her zaman aza göre verilir. Tamam mı? Hüküm her zaman aza göre verilir. Yani senet kontrol edilirken ibret her zaman senedin en en düşük olan şey. Bir tabakada en nerede en düşüğe düşmüşse hadisin hükmünü orada alır. Anlaşıldı? Bir tabakada hadis e, nerede en düşüğe düşmüşse, Orada hadis düştüğü sayıya göre alır, e, ismini alır. Meşhur veya aziz veya uta garip diye ismini alır. O zaman e, İmam Beykuniye göre bir hadisin meşhur olabilmesi için üçün üzerinde yani en az dört kişinin onu yapması lazım? En az dört kişinin onu rivayet etmesi lazım. Tabi bu kabul edilmemiş. Yani alimler tarafından genel olaraktan İmam Beykuni'nin yapmış olduğu bu tanım kabul edilmemiş. Üçün üstü değil ikinin üstü meşhurdur demişler. Tamam, 3'ün üstü değil, 2'nin üstü meşhurdur e, demişler. Şimdi 4 kişi rivayet ettiğinde bir hadisi gene meşhur olur, sorun yok. Ama 2'nin üstü 3 kişi rivayet ettiğinde İmam Beykul'ün yaptığı tanıma göre aziz olur. ''Azizun merviyyuthneyni ev thalase'' Aziz öyle bir hadistir ki onu 2 veya 3 rivayet etmiştir. Meşhur ise ''Merviyyun fevqa ma thalase'' Onun 3'ün üzerinde kişi rivayet etmiştir diyor. Biz ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bu bir tanımdır. Lakin e, genel mustalahçılar bu tanımı kabul etmemişler. Tamam? Demişler 3 Üç ve 3'ün üstü meşhurdur. 3 Üç ve 3'ün üstü meşhurdur. 3'ün altına düşmeyecek. Yani herhangi bir tabakada tabakadan kastımız nedir? Mesela sahabe birinci tabakadır. Tabiin ikinci tabakadır. Tebevut tabi'in üçüncü tabakadır. Onlardan nakledenler dördüncü tabakadır. Onlardan nakledenler beşinci tabakadır hakeza. Yani her dönemin insanını bir tabaka olarak kabul ediyoruz. Tamam? Hiçbir tabakada hadis bize ulaşıncaya, dek senet ile bize ulaşıncaya, dek hiçbir tabakada hadisin e, ravileri üçün altına düşmeyecek. Düşmezse o zaman buna ne diyoruz? Buna meşhur olan hadis diyoruz. Mesela e, ne diyebiliriz o zaman biz buna? tabakalarından hiçbirinde hadisin üçten aşağıya düşmediği 3 raviden aşağıya düşmemiş olduğu hadistir. Meşhur hadis, tamam. İbn Hacer ne diyor? İbn Hacer el-Askalani, "Malehu turuhun mahsuratun bi'akther min isnine." O öyle bir hadistir ki, meşhur hadis, "Malehu turuhun mahsuratun." Onun yolları sayılıdır, bellidir. Bunlar neyi ayırmış oldu? Meşhuru mütevâtirden ayırmış oldu. بِيَكْثَرَ مِنْ إِسْنَيْنِ Yalnız iki kişiden de fazladır. Burada da neden ayırmış olduğunu? Azizden ve garipten ayırmış oldu. Anlaşıldı mı burası? Tanım anlaşıldı değil mi? Şimdi meşhur olan hadisler, e, alimlerin yanında iki kısımdır. Bir, ıstılahi meşhur vardır. Bir de ıstılahi olmayan meşhur hadis vardır. Tamam Birincisi, ıstılahi olan meşhur hadis vardır. Bir de ıstılahi olmayan meşhur hadis vardır ıslahı olan meşhur hadisten kastettikleri nedir? Şu an anlatmış olduğumuz şeydir. Tamam? Şu an tanımını yapmış olduğumuz hadise ıslahı anlamda meşhur demiş oldukları hadis budur. Örneğin ne gibi mesela İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu "İnna Allah rafiqun yuhibbu'r rifqe ve yu'ti ala'r rifqi ma la yu'ti ala'l unfe." Allahu celle celalü rafiqtdır. da sever. Rafik olduğundan dolayı e, yumuşak olan, kolay olan sert olmayan şeyleri sever ve rıfkı verdiğini sertliğe önfe katılığa kabala vermez diyor Peygamber Allahü Eslam. Bu hadisi kim rivayet etmiş dedik bu hadis İmam Müslüm rivayet etmiş tamam kimden rivayet etmiş edilmiş bu hadis birincisi Ebu Hureyre'den birinci yoldan Ebu Hureyre'den gelmiş ikinci yoldan Ali radıyallahu anh'tan gelmiş üçüncü yoldan Ayşe annemizden gelmiş tamam o zaman Peygamberimizden bu hadisi kaç kişi rivayet etti üç Değil mi? Biz ne demiştik? Meşhur hadis nedir? Malahuturukun mahsuraun bi ektera min isnaynidir. Tamam? Mı? Lakin bunun devam etmesi lazım. Yani ne demek bu? Sahabeden bunu rivayet edenlerin de bunun altına düşmemeleri lazım. Doğru mudur? Sahabeden bunu rivayet edenlerin de bunun altına düşmemeleri lazım. Yani sahabeden kim rivayet ediyor? Tabiin. Tabiinden iki kişi rivayetse bu hadis meşhur olmaz. Bu hadis ne olur? Aziz olan hadis olur. Ama üç kişi rivayet etse veya 3'ün kişi rivayet etse bu hadis meşhuriyetini yitirmez. Anlaşıldı. Veya ta ne gibi mesela İmam Buhari'nin rivayet ettiği "İnne la yaqbidu'l-ilme intizaanen yantazi'uhu minan-nasi ve lakin yaqbidu'l-ilme biqabdil-uleme hatta idha lam yabqa alimen ittakadha'n-nasu ru'usan fa aftu bi ghayri ilmi insanların arasından çekip almaz. Allahu Teala Alimleri insanların arasından çekip almak suretiyle ilmi insanların arasından çekip alır. Hatta yeryüzünde alim kalmayınca insanlar cahil olan insanlara soru sormaya başlarlar. Onlar da ilimsiz bir şekilde fetva verirler, hem saparlar hem de saptırırlar. Bu hadis-i şerif de aynı şekilde nedir? Meşhurdur. Niye? Çünkü Resulullah'tan üç ve üçün üzerinde sahabe nakletmiştir. Onlardan da tabiinden üç ve üçün üzerinde olan insan nakletmiştir. Bu hadislere ne diyoruz? Bu hadislere meşhur olan hadis diyoruz. Tamam bazı alimler e, bu tip rivayetlere Mustafid de demişler. Tamam Daha önce hatırlıyorsanız Buluğul Meram'da, Buluğul Meram'ı anlatırken anlatmıştık. Öyle değil mi? Demişti ki, e, Meşhur hadisin çoğu alimin yanında Muradifi, eş anlamlısı nedir? Mustafid hadistir. Mustafid ne demektir? Mustafid demek şu demektir. Fada'ya yafidudan geliyor. Hani su taştığında, su çokaldığında, bir şey arttığında. Buna ne diyoruz? Yefi du diyoruz. Buradan da onun kökü olan Mustafid olarak gelmiş, tamam? Onun türevlerinden Mustafid olarak gelmiş. Bu bazı alimlerin yanında. Yani demişler ki meşhur ile Mustafid hadis aynı manaya gelir. Bazıları ise meşhur ile Mustafidi birbirinden ayırmışlar, tamam? Meşhur ayrıdır demişler, Mustafid ayrıdır demişler, tamam? Ayrılanlar da kendi aralarında farklı yönlere yönelmişler. Yani hangi yönden biz meşhurla Mustafidi birbirinden ayıracağız diye? Bizim için çok da önemli olan bir konu değildir. Peki bir hadisin meşhur olduğunu bilmenin bize faydası nedir? Bir hadisin meşhur olduğunu bilmenin ıstalahi anlamda, zikrettiğimiz anlamda bir hadisin meşhur olduğunu bilmenin bize faydası nedir? Mesela şöyle düşünün. Ee, diyelim ki bir garip hadis düşünün. Bir de meşhur hadis düşünün. Her ne kadar ikisini rivayet edenler sika olsalar bile meşhur hadisin bizde, ulaştı, ulaş, bizde oluşturmuş olduğu ilim ile garip hadisin bizde oluşturmuş olduğu ilim bir olur mu? Olmaz. Yani mesela şurada yanı başımızda bir olay cereyan etse bu olayı bize bir kişinin gelip haber vermesiyle o ortamda bulunan üç ayrı kişinin aynı şeyi bize haber vermesi bize aynı şekilde bir e, mutmainlik aynı şekilde bir ilim oluşturur mu? Oluşturmaz. Elbette ki üçün haberine olan güvenimiz değil mi? Birin haberine olan güvenimizden çok daha fazla olacaktır. Bunun bize nerede faydası olacak? Tercihte. Öyle değil mi? Biz daha önce ne demiştik? Demiştik ki, bu fen'in birçok meselesinin birçok insan zahiren faydası olmadığını düşünür. Aslında öyle değildir. Mesela biz demiştik ki denilen şey vardır. Bazen iki tane sahih hadis gelir karşımıza. Senedi sahatlidir. Ama birbirine tamamen zıt iki tane hadistir. Öyle mi? Biri A diyor, biri B diyor. E, bu tip durumlarda bizim birini ikisinin arasını toplayamazsak birini birine tercih etmemiz lazım, öyle değil mi? İşte tercihte en önemli metotlardan biri nedir ehli hadisin yanında? Kuvveti, ifade ettiği ilmi, geliş yolları onu rivayet eden rivayetin içindeki güvenilirlikle tercih etmektir, öyle değil mi? Bir de ne vardır dedik, bir de ıstılahi olmayan anlamda meşhur vardır. İstılahi olmayan anlamdaki meşhur nedir? İstılahi olmayan anlamdaki meşhurdan kasıt da şudur. Hadis şöhret bulmuştur. Hadis şöhret bulmuştur. Çokça kullanılır. Bu nispetle kendisine meşhur denir. Hangi yönden? Lugat yönünden. Değil mi? Şöhret bulan her şeye ne denir? Meşhur denir. Bir hadis vardır. Şöhret bulmuştur. Onu çok insan biliyordur. Mesela bu hadise meşhur denir. Ama ıstılahi anlamda meşhur değildir. Belki zayıftır. Belki uydurmadır. Belki tek bir kişi rivayet etmiştir. Belki aslen senedi bile yoktur. E, hadisin ama insanların arasında yayılmıştır. Mesela birçok hadis vardır. İnsanların çoğu mütevatir hadisleri bilmezler. Ama uydurma olan hadislerin çoğunu bilirler. Öyle değil mi? Mesela avamın yanında en çok meşhur olmuş hadislerden bir tanesi nedir? لَوْلَكَ لَوْلَكَ لَمَّا خَلَقْتُ Değil mi? Sen olmamış olsaydın ben yer, yani şeyi yaratmazdım. Bu felekleri, dünyayı yaratmazdım. Bu hadis uydurmadır. Öyle mi? Ama, ama meşhurdur aynı zamanda. Kimin yanında meşhurdur? istılahiy anlamda değil. Halkın yanında nedir? Halkın yanında meşhurdur. Mesela örneğin fukaha'nın yanında en meşhur olan hadislerden bir tanesi nedir? Örneğin elma u lem el Su iki kıllaya ulaştığı zaman, değil mi? Eee taşımaz. Mesela veyahuta ebghadu'l halali ila Allah atlaq. Allah'a en sevimsiz olan en Allah'ın en sevmediği helal nedir? Talaktır mesela. Bunlar hadistir istilahi anlamda meşhur olmamıştır ama fukahanın yanında meşhurdur. Hangi yönden meşhurdur? Lugat yönünden meşhurdur, Değil mi? Mesela nahivcilerin yanında Ni'mel abdü Suhaybun laû lem yakhfil laha lem Yani Suhayb ne güzel bir kuldur. Öyle mi? Şimdi mesela diyelim biz eee ef'al-i bir de efal zemleri gördüğümüzde bunu göreceğiz. Ni'mel abdü Suhaybun. Bunu hadis diye getirmişler. Tamam? Ni'mel abdü Suhaybun hadis diye getirilmiş. Oysa bu nedir? Uydurmadır. Ama nahivcilerin yanında nedir? Nahiyucuların yanında meşhurdur. Mesela usulcuların yanında ne meşhurdur? Rufi'a eee an ummeti hata ve ve Bu hadis çok meşhurdur mesela usulcuların yanında. Teklif babında, öyle mi? Ama ıstilahi anlamda ne değildir? ıstilahi anlamda meşhur değildir. Anlaşıldı? Demek ki hadis hadis alimlerinin yanında meşhur hadis iki kısımdır. Birincisi nedir? ıstilahi olan meşhurdur. Zikrettiğimizdir. Öyle mi? İkincisi ise bir cihette, bir taifede, bir grup insanın yanında şöhret bulmuştur. Meşhurdur lügat olarak ama ıstalahi anlamda ne değildir? E, meşhur değildir. Her ne kadar buna meşhur dense de bu bir fayda vermez. Bir tercih sebebi değildir. Bir ilim oluşturma sebebi, bir mutmainlik oluşturma sebebi değildir. Anlaşıldı. Mesela halkın en çok bildiği hadisler nedir havamın yanında? اِنَّمَ الْعَمَلُوا بِالْنِيَاتِ Değil mi? Yani ameller niyetlere göredir. Fatiha'dan daha iyi biliyorlar. Doğru mudur? Doğrudur. Ama bu hadis ne değildir? Fert bir hadistir, garip bir hadistir. Tamam Garip olan bir hadistir ama halkın yanında meşhur olmuş olan bir hadistir. Yani anlamda gariptir ama lugavî anlamda halkın yanında şöhret bulmuş olan bir hadistir. İşte alimlerin bazısı bu hadisleri birbirinden ayırmak için. Yani hani insanlar diyor ya şu hadis meşhurdur. Millet de zannediyor ki bu meşhur hadis ıslahî anlamda da meşhurdur. Alimler bunu birbirinden ayırt edebilmek için ne yazmışlar? Bazı kitaplar yazmışlar, tamam? Mı? Mesela İmam Es Sahawi bir kitap yazmış. Kitabın ismi nedir? El Maqasidul Hasene Fi Ma Iştehara Elsine. Yani kitabın adı budur. El Maqasidul Hasene Fi Ma Iştehara Elsine. Yani dillerde meşhur olmuş olan hadisler hakkında bir kitap yazmıştır. Gaye istilahi anlamda meşhurla halkın arasında meşhur olanları birbirinden ayırmaktır. Değil mi? Sehavi kimdir İmam Sehavi? Irak'in ee, elfiyesine en meşhur şerhi yazmış olan imamdır. Tamam Demiştik daha önce e, Mustalahül Hadis'te en geniş çaplı kitaplardan biri nedir? Elfiyelerdir değil mi? Suit'in elfiyesidir. Irak'inin yazmış olduğu elfiyedir. Mesela Beyt olarak aynen böyle şiir vezininde Beyt olarak yazılmış. Ona en geniş şerhi ve en mütedavil yani en çok elden ele dolaşan şerhi yazmış olan imamdır. İmam Sahavi aynı zamanda İmam Suyuti ile de aynı dönemde yaşamıştır. Hafız İbni Hacer'in de talebesidir. İmam Suyuti'nin de en büyük düşmanıdır. Tamam? İkisi hiç anlaşamamışlar yaşadıkları müddet boyunca. Artık kıskançlıktan mıdır yoksa çekememezlikten midir yoksa başka sebeptendir ama sürekli birbirlerin eee hakkında konuşmuşlar, yazı yazmışlar vesaire vesaire. Yine ne vardır mesela Acluni'nin yazmış olduğu Keşful Hafa vardır. Değil mi? Keşful Hafa. Keşful Hafa da nedir? Keşful Hafa da aynı şekilde dillerde meşhur olan e, hadisleri beyan etmek için yazılmış olan bir şeydir, e, kitaptır. Şimdi e, son sorumuzu soralım inşallah. Bir hadisin meşhur olması ıstilahi anlamda o hadisin sayh olmasını gerektirir mi? Gerektirmez değil mi? Ge sayh olabilmesi için sahahatın beş tane şartını kendinde bulundurması gerekir. Yani meşhurdur diye bir hadis, sayh olması gerekmez. İkincisi ise nedir dedik? İkincisi ise azizun merviyyuthneyni ev thalase. Aziz olan hadistir. Tamam İkincisi ise aziz olan hadistir. Buyur. Şurada bir soru. Sor tabii. Yani şurada abi üst sınır var mı? Yani mesela şu kadar, mesela 4-5 kişi, yani kişi ibaret edinceye kadar. Yok. Üst sınırı neresi meşhurun? Üst sınırı mütevatir olduğuna kanaat getirilinceye kadar. Mütevatir olduğuna kanaat getirmek için bir alt sınır var mı? Yok. Şöyle, e, alimlerden bazısı mütevatil için şart koşmuşlar. Mesela zina haddinde dört tane şahit istediği için Allah Azze ve Celle dört diyenler olmuş. Misal, e, eşlerin birbirlerle annetleşmesindeki ayeti alarak beş tane diyenler. Hani beşinci de şöyle olsun diyor ya Allah Azze ve Celle. Beş tane diyenler olmuş mesela. İşte ashab-ı keyfin sayısını alaraktan şu kadar diyen olmuş, bilmem neyi alaraktan sekiz diyen olmuş, bilmem on diyen olmuş, on iki diyen olmuş falan Ama e, Mustafa ehlinin yanında racih olan bunun bir sınırının olmaması. Peki nedir sınırı? Yani biz nereden ayrı edeceğiz? Yalan üzere toplanmaları mümkün olmayacak sayı, herkesin yanında bu seviyeye ulaştığımı bitmiştir mesele. Tamam Yani baktığımız zaman mesela diyelim ki hadis bize e, 15-16 farklı yoldan geldi. Sen bu rivayetlere baktın. Yani bunların yalan üzere toplanması bu kadar insanın mümkün değil ee, dedin. Bu ne oluşturur sende? Bu tevatürdür, tamam mı? Mütevatir olan budur. Yani meşhur ile mütevâtirin arasındaki fark nedir o zaman? Meşhurun da bir sınırı yoktur, üst sınırı. Mütevâtirin de bir alt sınırı yoktur. Değil mi? İkisi de ona bakanın, onun inceliyenin yanında oluşturmuş olduğu kanaate göredir. Anlaşıldı. Mesela şimdi örnek vereyim, i̇ki, iki tane yol söyleyeyim. Diyelim bir hadis bize 20 tane farklı yoldan geldi. Ama geldiği yolların hemen hemen içindeki bütün elemanlar sıkıntılı elemanlar. Yani cah ve tadil ilmine göre e, yani ya hafzına laf söylenmiş ya adaletine laf söylenmiş. Böyle tam uydurmacı, yalancı, şey münker hadis sahibi de değil ama böyle çok iyi râviler de değil. Yani orta seviyede olanlar. Tamam? Bize diyelim ki bu hadis 10 15 tane yoldan geldi böyle bir hadis. Bu bizde ilim oluşturmaz mesela. Yani baktığımız zaman çok da böyle ya bu topluluk hata üzerine, yalan üzerine toplanmış o, olamaz diyemeyiz. Ama bir de şöyle bir hadis düşün, bize altı yoldan veya yedi yoldan geldi ama senetteki hepsi kendi de yaşadıkları tabakanın yani e, mesela e, ceh ve tadil ilminde e, bir insanın en adil olduğunu ifade etmek için hangi ifade kullanılır? اَوْثَقُ nasi وَيَوْتَ سِقَةٌ سِقَةٌ denilir tamam Bu en üst sınırdır. Yani en üst sınır bir insana adaletini ifade edebilmek için اَوْثَقُ <gülüyor> nasi dersin وَيَهُوْتَ سِقَةٌ سِقَةٌ سِقَةٌ Yani iki defa üst üste onun vasfını şey yaparsın, tekrarlarsın. Hepsi bunların اَوْسَقُنَّاسِ mesela. Yani yaşadıkları tabakanın. Düşün mesela birinci tabakadan en meşhur olan sahabelerdir. İkinci tabakadan imam mesela zühridir. misal bunlar gibilerdir. İman, ondan sonra imam malik gibiler. Ondan sonra imam şafi gibiler mesela. E bu altı tane yoldan bile gelse sen de bunların yalan üzerine toplanması mümkün değil. E, diyeceğin bir şey oluşturur sende değil mi? O zaman bu nisbi bir şeydir. Anlaşıldı. Yani bu e, bir hadisin tevatürü veyahut da şöhreti nisbi olan bir şeydir. Anlaşılıyor değil Ne dedik? Dedi ki aziz hadis. İkincisi ise ahad haberin ikinci kısmı ise aziz hadistir. Tamam. Aziz kelimesi lügatta ne anlama gelir? Aziz. Güç sahibi. Kuvvet sahibi, izzet sahibi, bizim Türkçede kullandığımız gibi olana aziz denir, değil mi? Ne kalıbındadır? Fa'il kalıbındadır. O da ne anlama gelir? Çokça kendisinde güç, çokça kendisinde izzet bulunan mübalağa sigalarındandır. Istilahta ise aziz hadis nedir? Mustalahül hadis ilminde. Aziz hadis demek yine kendisinin e, rivayeti ikinin altına düşmeyen hadistir. Tamam. Tabakaların hiçbirinde ikinin altına düşmeye hadisi. O zaman İmam Beykuni'nin getirmiş olduğu tanım yine eleştirilmiş oldu. Değil mi? Çünkü ona ne dedi? Dedi ki azizun mervi yuthneyni ev thalase. İki veya üçtür. Oysa biz dedik 3 üç nedir? Üç meşhurundur. İki ise nedir? İki ise azizindir. O zaman tanımını nasıl söyleyebiliriz? Ee, diyebiliriz ki Allah yakilla ruvatuhu an ithneyni fi cemii tabakatissenet. Tamam fi tüm tabakatı senet. Allah yikilir ruvatu an iki. Fi tüm tabakatı senet. Yani onun senedin bütün tabakalarında ravilerinin ikinin altına düşmemesidir. Anlaşıldı değil mi? Şimdi niye bu hadise aziz denmiş? Yani böyle bir hadise aziz denmesinin sebebi nedir? İki tane şey var. Çünkü aziz kelimesinin kökü nereden gelmiş? Yani aziz kelimesi iki tane ismi sıfatülmüşabbehi olabilir, İki tane ismi, iki tane fiilin bile sıfatülmüşabbehi olabilir. Birincisi azze ya'izzu, ikincisi azze ya'izzu, ikisinden de mesela birine sıfat tületsek ne diyeceğiz? Aziz diyeceğiz. Doğru mudur? رَجُلُنْ عَزِيزُمْ جَاءَ رَجُلُنْ Mesela جَاءَ زَيْدٌ عَزِيزٌ Aziz diyeceğiz, tamam? Ama Azze ya farklı bir manaya geliyor. Azze ya farklı bir manaya geliyor, tamam? Nedir bu, kelle ve neder bu ne manaya geliyor? İşte de vakauye. Anlaşıldı? O zaman kesre ile Aynul Feli kesre ile olması ile Aynul Feli'nin fethe ile olması arasında Fark vardır. Birincisi ne anlama gelir? Kalle ve yani az bulundu, az oldu anlamına gelir. İkincisi ise kawiye ve iştehara, işte de ve kawiye astafulah yani bir şeyin kuvvet bulması, bir şeyin güçlenmesi anlamına gelir. Tamam? <gülüyor> Alimler demişler ki ya bu aziz dediğimiz hadis modeli çok az olduğundan dolayı buna aziz denmiştir yani kalle ve nedera veya da iki kişi birden rivayet ettiği için Fert hadisten sonra kuvvet bulduğundan dolayı iki kişinin rivayetiyle kuvvet bulduğundan dolayı işte deva kaviye denmiştir. İkisi de makul ma müdür? İkisi de ma'kulul ma meannadır, değil mi? İkisi de söylendiği zaman insanda bir nefret oluşturmuyor. İkisi de normaldir. Ha, peki buna bu hadise bir örnek verebilir miyiz? Verebiliriz. Hepimizin bildiği bir hadise örnek verelim. Buna O da nedir? La yu'minu ahdukum, hatta akunu ahbe ilahi, min walidhi ve Sizden biri ben ona çocuğundan, babasından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadığı müddetçe ne olamaz? İman etmiş olamaz. Yani kamil anlamda iman etmiş olamaz. Şimdi bu hadis-i şerife ne demişler alimler? Bu hadis-i şerife azizdir demişler. Anlaşıldı mı aziz hadisin şey? Yani sene şöyle söyleyelim çünkü bir açıklama yapacağım orası anlaşılsın. Bak. Bazıları aziz hadisi yanlış tanımlamışlar veyahut da farklı bir tanım yapmışlar. Sonra demişler ki böyle bir şey yok ki biz bunu niye böyle demişler ki? En yahu isnaini En yerwiyehu isnani En yerwiyehu isnani an isnaini fi jami'i tabakat is Bazıları bu şekilde tanımlamışlar. Tamam? Bak bu tanımla bizim tanımımızın arasında çok büyük bir fark var ha? Demişler ki en yerviye isnani. Onu iki kişinin rivayet etmesidir. Hani isneyni iki kişiden fil cemii tabakat sened senedin bütün tabakalarında. Bu ne demek? Yani ne 3 olacak, ne bir olacak. İki, iki, iki, 2 her tabakada iki kişi rivayet edecek. Bu şekilde tanımladıktan sonra bu defa pratiğe dönmüşler. Böyle bir hadis yok. Sahabeden iki, tabiinden iki, iki, iki, iki, iki. Bakmışlar böyle bir şey yok, böyle bir hadis yok. O zaman demişler bunun ne ne önemi var? Yani madem böyle bir hadis türü yok, o zaman bunu zikretmenin ne önemi var? Sonradan gelen muhakkikler ise demişler ki hayır kasıt bu değildir. Kasıt Hafız i̇bn Hacer'in dediği gibidir. اَلَّا يَقِلَّ an عَنْ اِثْنَيْنِ ف۪ي جَمِع۪ي تَبَقَاتِ سَنَدٍ Senedin herhangi bir tabakasında ikinin altına düşmemesidir. Anlaşıldı aradaki fark. Bak bunda her tabakada iki olması lazım. Bunda üç de olabilir, dört de olabilir, beş de olabilir, altı da olabilir, değişebilir. Mühim olan nedir? İkinin altına düşmemesidir. Anlaşıldı ikinin altına düşmedi mi bu hadis aziz hadistir. Anlaşılıyor değil mi? Anlaşıldı mı burası? İnşallah. Burası, burayla ilgili anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir şey var mıdır? Yoktur, tamam bak. Şimdi o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, önceki derslere döneceğiz. Hatırlıyorsanız, biz demiştik ki İmam Bukhari ile Müslüm ile alakalı sahih hadisi anlatırken, demiştik, e, İmam Bukhari ve Müslüm'ün sahihi e, ümmetin arasında telakki ile kabul edilmiş ve içindeki hadislerde en sahih hadis kabul edilmiştir. Öyle midir? Sonra dedi ki biz akabinde peki İmam Müslim ve İmam Bukhari'nin hadislerin sıhhatına hükmederken ee, şartları belli midir? Değil mi? Sonra ne dedik? Dedi ki ikisi bu benim şartımdır diye bir şart silsilesi zikretmemişler. Sadece alimler onların hadislere hükmedişine bakıp onların bu bu bu, bu onların şartlarıdır deyip bir takım şartlar zikretmişler. Tamam mı? O zaman İmam Bukhari ve Müslüm'ün şartı kendisi bizzat kendileri elleriyle yazmamış veyahut da kendileri bizzat sarih bir şekilde söylememişlerdir. Ama hadislere yaptıkları muamele, kabul ettikleri, reddettikleri, kabul ettikleri halde kitaplarına koymadıklarına bakarak alimler İmam Bukhari ve Müslüm'ün şartlarını zikretmişler. Yani bir hadise sahih diyebilmek için şartlarını zikretmişler. Bazı alimler İmam Bukhari ve Müslüm'ün kitaplarındaki hadislere bakarak demişler ki ikisinin de şartıdır ki bir hadisin sahih olabilmesi için en azından aziz olması lazım. Tamam? Bazı alimler İmam Bukhari ve Müslüm'ün sayhindeki hadislere bakmışlar, incelemişler e, bu hadisleri. Akabinde ne demişler? Akabinde demişler ki, e, biz baktık, araştırdık. Mesela Malikilerden Kadı İbn-i Arabi gibi. Biz baktık, araştırdık. İmam Bukhari'nin şartı nedir? hadisin sahih olabilmesi için aciz olması lazım. Yani fertlikten, gariplikten kurtulup bir üst seviyeye çıkması lazım. Tabi daha sonra bu farklı bir şekilde kullanılmış. Yani onu da söyleyeceğim inşallah. Ondan sonra gelen cahil bir tabaka kendi kötü anlayışlarını, kendi habis anlayışlarını meşrulaştırmak için demişler ki o zaman fert hadis makbul değildir. Yani fert hadis hiçbir halükarda sahih olamaz demişler. Ondan sonra tabi bunu ne yapmışlar? Ondan sonra demişler ki e, İmâm Bukhari ile Müslim'de fert hadisler de vardır. O zaman Bukhari ve Müslim'de de zayıf hadisler de vardır. E, demişler vesaire. Onlardan daha cahil olan bir tabaka bu defa demiş ki şeydir. Bak alimler haber ahadı o zaman kabul etmiyorlar. İlk derste başlarken de söylemiştim ya demiştim bazı cahiller haber ahad ile garip hadisi birbirine karıştırıyorlar. Tamam? Ahad haber ile yani ahad haberi tek bir kişinin rivayet ettiği hadis zannediyorlar. Doğru mudur? E bu da zaten normaldir. Yani men tekellem fenni Kim kendi fenni olmayan meselede konuşursa acayip şeyleri zikreder. Doğru mudur? E hadislerle ilgili problemi olan adamların hiç bir tanesinin İslam dini fenni değildir. Yani bırakın hadis ilmi büchoğun İslam dininden nasibi olmadığı için acayip acayip şeyler söylemeleri normaldir. Ben demiştim daha önce. Profesörün birine garip hadisi ilginç hadis diye tercüme edip kitabına koyması bunun örneklerinden bir tanesi. Bu kadar cahil olan bir adam 500 sayfa, 600 sayfa hadisler hadis e, hadisi inkar etmiş mesela veya hadislerle ilgili şüphe e, oluşturacak bir adam ama garip hadisi kitabında ne diye yazmış ilginç hadis, tuhaf hadis diye şey yapmış e, tercüme etmiş ve bu görüş yanlış bir görüştür. Tabii Kadı İbn el Arabi bunu söylerken bu zikretmiş olduğumuz düşünceleri desteklesin diye değil, sadece kendisinin ulaşmış olduğu bir neticeyi zikretmiştir değil mi? Ama daha sonradan bu netice başkaları tarafından kötü amaçla kullanılmıştır. Anlaşıldı değil mi nasıl kötü kullandı? Yani o zaman feth hadis olmaz. Sonra Ebu Buhari'de Müslim'de feth hadis var. Şimdi zikredeceğimiz gibi o zaman Buhari'de ve Müslüm'de zayıf hadis var. Ra getirmişler en sonunu. Niye? Çünkü Buhari'nin ilk hadisi de son hadisi de gariptir. Tamam? İlk hadisi nedir? İnnamel a'malu binniyat. İnnamel a'malu binniyat hadisini kim rivayet etmiş sahabeden sadece? Ömer İbnül Khattab rivayet etmiş. Öyle değil mi? Sadece sahabeden Ömer İbnül Khattab rivayet etmiştir. Ömer İbnül Khattab'dan tabiinden kim rivayet etmiştir sadece? Alkame. Sadece Alkame rivayet etmiştir. Alkame'den sadece İbrahim temimi rivayet etmiştir. İbrahim temimiden sadece Yahya İbn-i Sa'id-i Katt'tan rivayet etmiştir. Tamam 1 Bir, iki, üç, dört tabaka hadis ferttir. Doğru mudur? Niye? Çünkü Kadı i̇bn Arabi demiştir ki İbni Hazreti Ömer bu hadisi... Ee, hutbede zikretti. اِنَّمَ الْعْمَلُ dedi. Onun için bu hadis e, garip değil, neredeyse mütevatirdir. Yani bütün sahabe bu hadisi duyup Hz. Ömer'e inkar etmediklerine göre demek ki bütün sahabe bu hadisi kabul ediyordu diye. Oysa böyle bir şey yoktur. Öyle değil mi? Şu anda siz benden bilmediğiniz bir şeyi duyuyorsunuz ama bana inkar etmiyorsunuz. Bu ne aklın kabul edeceği bir şeydir ne de naklin kabul edeceği bir şeydir. Doğru mudur? Nakil bunu kabul etmez. Yani insan mutlaka bildiğini ikrar eder, bilmediğini inkar eder. Nakil bunu kabul etmez. Çünkü nakil bize sika ve adl olanın getirmiş olduğu haberi kabul etmemizi istiyor. اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئِنْ فَتَبَيَّنُ Fasık size bir haber getirdiğinde açıklara kavuşturun. O zaman fasık olmayan, adil bize haber getirdiğinde açıklara kavuşturmaya gerek yoktur. Doğru mudur? Bu nakil yönüdür. Akıl yönü nedir bunun? Akıl yönü de şu anda ben size bilmediğiniz şeyleri anlatıyorum. Bilmiyorsunuz diye bana inkar etmiyorsunuz değil mi? Ben bunu bilmiyorum öyle bir şey olamaz demiyorsunuz mesela. Demek ki insan her bilmediğine inkar etmezmiş. Doğru mudur? İnsan her bilmediğine inkar etmezmiş. Hakikaten son hadisi de böyledir. Son hadisi nedir? Kelimetani Habibetani ilerrahman Hafifetani alellisan Sakiletani Fil mizan Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azim. İki kelimedir. Rahmana sevimlidir. Dile kolaydır, mizanda ise ağırdır. Nedir? Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahi alazim. Bunu kim rivayet etmiştir? Sadece Ebu Hureyre. Değil mi? Sadece bunu Ebu Hureyre rivayet etmiştir. Anlaşıldı? O zaman bu iddia da nedir? Bu iddia da başından yanlış olan bir iddiadır. Bir alimin sadece ayak sürçmesidir. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir şey var mı? Üçüncüsü ise garip hadistir. Tamam. Üçüncü kısım ise nedir? Üçüncü kısım ise garip olan hadistir. Ha bu ara şeyi de söyleyelim e, alimlerin yani hasreten Aziz Hadis'le ilgili yazmış olduğu bir kitap yok hani. Çünkü Aziz Hadis e, dediğimiz gibi böyle çok şaf, fazla olan bir hadis türü olmadığından dolayı böyle bir şey de gerek duyulmamış. Bir de garip hadis var. Garip lügatta ne anlama geliyor? Tabi dediğim gibi normalde metinde önümüzdeki nazımda Garip hadis çok ileride geliyor değil mi? وَمُرْسَلُونَ مِنْهُ السَّحَابِيُّ السَّقَدْ وَقُلْ غَرِبٌ مَرَا وَارَوٍ فَقَدْ Demiş. Ama yeri buradayken burada anlatalım. Orada anlatmamıza bir daha gerek kalmaz. Arap lügatında normalde garip hadis ne anlama geliyor? Lügat olarak garip, garip hadis demeyelim de garip. Mesela kime garip diyoruz biz lügatta? Gariban. Gariban dediğimiz şey bizim öyle değil mi? Rahman kalıbında çokça gurbet sahibi olan, çokça böyle yalnız olan, çokça kimsesiz olana gariban demişler. Öyle değil mi? Gariban. Aslı nereden geliyor? Hurbetten geliyor. Değil mi? Hurbet. Garip demek, beldesinden, ehlinden, dostlarından uzakta olan, tek olan anlamına geliyor. Arap logatında, tamam mı? ise, garip hadisten kasıtları nedir? مَا تَفَرَّدَ بِرِوَيَتِهِ rawin wa'hidun. Kendi rivayetiyle tek bir ravinin kendi rivayetiyle tek bir ravinin infirat etmiş olduğu hadisler. Ma teferrede bir rivayeti rawin vahidun. Tamam? Kendi rivayetiyle tek bir ravinin teferrut etmiş olduğu hadistir. Şimdi ıstılah alimleri garip hadisi iki kısma ayırmışlar. Tamam? Demişler ki birincisi garibul mutlaktır. İkincisi ise garibun nisbidir. Tamam. Birincisi garibun mutlaktır. İkincisi ise garibun nisbidir. Garibun mutlak ne demektir? Yani garabetin kendisinde mutlak olmuş olduğu hadistir. Kasıt nedir? Mâ kânel garabetu fi asli senedihî. Mâ kânel garabetu fi asli senedihî. Yani teferrüdün. Bir ravinin tek kalmasının makane teferrudu fi asli senedi. Ma kana't el fi asli senedi. Asli ı senedi ne demektir? Demek ki senedin bir aslı vardır. Bir de aslı olmayan kısmı vardır. Tamam? Senedin aslı hadisin senedin üzerine döndüğü senedin hadisin çıkış yeridir. O da kimdir? Sahabe tabakasıdır. Öyle değil mi? Hadisin çıkış yeri, hadisin aslı senedin üzerine dönmüş olduğu yer kimdir? Sahabe tabakasıdır. Doğru mudur? O zaman eğer bir hadis sahabe tabakasında fert kalmışsa, tek bir sahabe rivayet etmişse biz bu hadise ne diyoruz? Garibun mutlak diyoruz. Tamam, örneğine ne gibi? اِنَّمَ الْاَعْمَلُوا بِالنِّيَاتٍ gibi. Bu hadis sadece kim rivayet etti bize? Ömer r.a. rivayet etti değil mi? Ondan sonra bak Alkame, İbrahim, Yahya Akabinde hadis çok ciddi şöhret bulmuş. yani Ondan sonra hadisi tabaka tabaka insan bize rivayet etmiş. Ee, hadis Ama biz bu hadise yine de garip diyoruz. Niye? Çünkü senedin aslında garabet vakı olmuş. Anlaşıldı? Biz ne dedik? Mustalahçıların yanında ibret her zaman nedir? senette en az olandır. Yani bir senedin çıkış yerinde bir sahabe olsa, ondan sonra her tabakada yüz kişi bile rivayet etse bu hadisi bize, o hadis gariptir. Çünkü biz ne yaparız? Bütün senedi kontrol ederiz. En aza düştüğü yer neresiyse ona göre hadise hüküm ederiz. Doğru mudur? Güzel. Bir de ikincisi nedir? İkincisi ise garibun nisbidir. Garibun nisbidir. Buradaki garabet ise مَا كَانَتِ الْغَرَابَتُ فِي اثنَاءِ سَنَدِهِ Senedin esnasında yani aslından sonra vaki olan garabettir. Aslından sonra vaki olan garabettir. Tamam ne demektir bu? Mesela diyelim ki bir hadisi bize dört tane sahabe rivayet etti. Bu hadis gariplikten kurtuldu. Değil mi? Dört tane sahabe rivayet etti. Onlardan dördünden de tek bir tane tabi'in rivayet etti. Burada garabet nerede vakı oldu? Senedin esnasında. Aslında değil. Çünkü senedin aslı kimdi? Sahabeydi. Sahabeden dört kişi rivayet etti. Onlardan bir tane tabi'in rivayet etti. Ondan mesela on tane tabi'in rivayet etti. Bak burada garabet nisbidir, yani tabi'ine nisbetle gariptir. Yoksa hadis garip değildir normalde, değil mi? Buna ne demişler? Buna garibun nisbi demişler. Veyahut da mesela bir hadis vardır. Sadece Şamlı olan râviler o hadisi rivayet etmiştir. Anlaşıldı. Sadece Şamlı olan râviler o hadisi rivayet etmiştir bize. Ne demektir bu? Yani hadis normalde aslında mesela belki 10 tane sahabeden e sudur etmiş. Ama onlardan bize aktaranların hepsi Şamlı'dırlar. Bu hadiste biz ne diyoruz o zaman? Diyoruz ki bu ehli Şam beldesinin garabetidir. Tamam burada yine vakı olduğu şey nedir? Nisbettir. Bir cihete, bir yöne nispeten muayyen bir şekilde garabet söz konusu olmuştur. Buna ne diyoruz? Buna ee, garibun nisbi diyoruz. Tamam. Şimdi ee, normalde alimler garibe eş anlamlı olarak genel anlamda hangi kelimeyi kullanıyorlar? Fert hadis. Değil mi? Fert hadis. Alimler fert hadisi kullanıyorlar. Şimdi fert hadis çoğu alimin yanında nedir? Garip hadise müteradiftir. Yani fert, garip. Anlaşılıyor. Teferrede, agrabe. Arasında onların yanında fark yoktur. Lakin genelde garibi mutlak için yani sahabede garabetin vaki olduğu hadislere fert hadis diyorlar. Garibi nisbi için yani senedin esnasında şahısta, cihette, vesaire. Oluşan garabete ise ne diyorlar? Garip diyorlar. Hani normal kullanımda konuşurken fert dediklerinde en çok neyi kastederler? Garibi mutlaka kastederler. Tamam? Senedin aslında garabetin vakı olduğu hadisi kastederler. Garip dediklerinde ise senedin aslında olmayan sonradan senede vakı olmuş olan hadisi ne yapıyorlar? Kast ediyorlar. Anlaşıldı. Peki bir hadisin garip olması onun sahih veyahut zayıf olmasını gerektirir mi? Gerektirmez. Bir hadis garip olur ama sahihtir Bir hadis garip olur ama zayıftır. Bu hadisin garabeti veyahut da hadisin izzeti veyahut hadisin şöhreti hadisin sıhhati veyahut zayıflığına etki etmez. Anlaşıldı. Anlaşılmayan bir şey. Sormak istediğiniz bir şey buyurun. Onlara sormak lazım bana diyelim. <gülüyor> i̇şin espirisi de bu. Bilmiyorum Allah'u u Yani niye böyle bir şey yapmışlar ee, bilmiyorum. Yani genelde taksimatlar biraz şurada çıkmış. Yani hadislerle alakalı daha önce de hatırlıyorsanız şöyle bir şey anlatmıştım. Demiştim ki alimler ilk ilk etapta zaten ilimlerin hepsi iç içeydi. Yani ilimlerin çoğu müstakil ilimler değildi. Mesela mustarahül hadis ilmi, tadil ilmi diye bir ilim yoktu. Öyle değil mi? Bütün hadisler, bütün ilim rivayet ilmiydi. Yani el-hadîsü rivayet diye tanımladık ya, bütün ilimler onun içindeydi ha. Yani usulü fıkıda, fıkıda, tefsiri de, usulü tefsiri hepsi onun içindeydi. Sonra her biri ayrılmaya başladı. Değil mi? Mesela ne diye ayrıldı e, dirayet ilimleri? Cerhvet adil diye ayrıldı. Öyle değil mi? Ayrı incelenmeye başladı. Sonra bu da kendi arasında ayrıldı. Yani ihtiyaç fazlalaştıkça İnsanların ilimleri kuşatması azaldıkça, mesela adam sadece rivayeten hadis ilmini kuşatıyor ama dirayeten kuşatamıyor, öyle mi? İlk dönemdeki insanların hem himmeti çok aliydi, hem de Allah azze ve celle onların dönemine bereket kılmıştı. Ondan dolayı mesela kitap ve sünnet, selef dönemini bize övmesinin sebebi nedir? Allah'ın ve onlara vermiş olduğu bazı özelliklerdir, öyle değil mi? Yani onlar bütün ilimleri kuşatıyorlardı, rivayet ilimleri adı altında. Sonradan insanların işte himmetleri düşünce, Allah Allah'ın bereketi de kılmış olduğu bereket de azalınca insanların ilmi kuşatması da daraldı. Yani tek bir insanın bir İmam Malik gibi, bir İmam Şafi gibi, bir Süfyan-ı Sevri gibi, bir Fudayr ibn-i gibi mesela bir Abdullah ibni Mübarek gibi bütün ilimleri kuşatması zorlaşmaya başladı. Zorlaşınca da bu defa ilimleri birbirinden ayırdılar. Öyle mi? Zorlaştıkça ayırdılar, zorlaştıkça ayırdılar. Bir de özellikle sonradan gelenler artık e, ilimleri insanlara anlatabilmek için daha fazla taksimata gittiler. Öyle değil mi? İyice taksimata gittiler, iyice taksimata gittiler. Ta ki bizim elimize bu kadar kolay bir şekilde ilmin anlaşılması ulaşıncaya kadar. Veyahut da mesela özellikle bu usul ilimleri için söylüyorum. Önceki imamların kullandıkları bazı ibarelere baktılar. İbarelere baktıkça taksimata gitmek zorunda kaldılar. Anlaşıldı? İbarelere baktıkça taksimata gitmek zorunda kaldılar. Yeni istilahlar çıkarmak zorunda kaldılar. Şimdi mesela örneğin, e, misal olarak söyleyeyim. Şimdi İmam Tirmizi'nin diyelim ki bazı kullanımları var, değil mi? E, kendinden sonra gelen bütün hadisçileri uğraştırmış mesela. Yani onlardan sırf onlu kullanımlarından dolayı yepyeni şeyler. Mesela ilk başta hadis kaç kısımdı? İki kısımdı, öyle değil mi? Sahihti bir de zayıftı. Daha sonra İmam Tirmizi, Hasan hadis deyince <gülüyor> Bu defa Hasan, Hasen'i açıklamaya başladılar. Hatta Hasen'i anlatırken anlatım yani e, i̇br Kesir'in dediği gibi tanımlanması en çok zor olan hadisler çünkü ikisinin ortasındadır. Sonra bir de İmam Tirmizi tuttu dedi ki Sahih hasenun sahihun hasenun garibun Sahihun garibun Yani e, farklı farklı şeyleri bir araya topladı. Bu defa dedik ne yaptılar? Bunu açıklamaya çalıştılar. Yani Tirmizi e, hasenun sahih dediğinde neyi kastediyor mesela? Dediler hani bir hadis hem Hasan hem sahih olmaz dediler. Bu defa başlar onu taksimatına gitme. Anlaşılıyor değil mi demek istediğim? Mesela şimdi İmam Tirmiz'inin bazı hadislere e, garibun diyor. Misal nasıl garibun diyor ama eee la na'rifuhu illa min hadisi fulan diyor mesela. Tamam? Yazayım şöyle. Tamam, tamam, yani bunlar tamam. işi biraz tafsilatı daha sonra anlatacağız ama sorduğun inşallah söyleyelim. La na'rifuhu illa min hadisi fula akabinde de diyor ki mesela ve fil babi an fulan an fulan an fulan şimdi ne nasıl anlayacaksın bunu la anarefuhu la anarefuhu garib başında la anarefuhu illa min rivayeti fulan sonra da ve fil babi an fulan an fulan an fulan an fulan oldu mu şimdi ikisi uyuştu mu birbirle uyuşmadı Tamam Burada o zaman kastettiği nedir? Garibi mutlak değildir, garibi nisbidir demişler. Yani Sika'nın rivayetinden sadece falandan biliyoruz. Yoksa başkaları da rivayet etmiş ama bizim bildiğimiz, kabul ettiğimiz, bizim yanımızdan maruf olan sadece Şamlıların rivayetidir, sadece Hicazlıların rivayetidir. Sadece falan adamı rivayetidir. Anlaşıldı. Bu şekil olunca bu defa yani özellikle farklı farklı şeylere gitmişler. E, aziz hadise gelince Aziz hadisin bu tip taksimatı yok. Zaten aziz hadisin vücudu bile. Dedi ki ihtilaflı kimisi bu şekil bir hadis yok bile demiş. Sonra bazıları yok. Kast edilen o değil. İkinin altına düşmemesidir e demiş. Mesela meşhur hadislerle taksimata gitmişler. Niye? Çünkü e, kısımları açıklanmak ve taksimata gitmek zorunda. Bir dilde meşhur olan var, bir ıstilahta meşhur olan var vesaire Anlaşıldı. Mesela Mustafa'yı hadisle alakalı olarak dedi ki kimisi meşhurla Mustafa'yı bir görmüş. Kimisi demiş ki meşhur ayrıdır, müstafid ayrıdır. Niye? Çünkü bazı alimlerin kullanımına bakmış, bizim meşhur dediğimize değil, başka bir şeye müstafid diyor adam. Anlaşıldı Demiş ki ha, o zaman demek ki bunların yanında müstafid ile meşhur birbirinden ayrıdır. Sonra bunun vecihini işte senedin başıyla sonu aynı olacak. Yani sadece meşhur gibi üçün altına düşmeyecek değil. Başı ve sonu da aynı olacak. E, şeyi buna müstafid demişler mesela. Hanefilerden bir grup alim. Anlaşıldı yani ihtiyacın, ihtiyaç öncekilerin ibarelerinin incelenmesi beraberinde taksimatı beraberinde yeni yeni kısımları da getirmiş. Anlaşıldı. Duralım mı yoksa devam edelim mi muayenen hadise? Yeter. Tamam inşallah. Sorusu olan var mı başka? Sorusu olan var mıdır? تمام يا الحمد لله رب العالمين